Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kıyılır. Merhaba açık radyo dinleyicileri. Bugün bir seriye başlayacağız program serisine diyeyim gerekçesi de şöyle medyada böyle önümüze pişirilip pişirilip konulan haberler var kötü gerçekler veya gerçek olmayan iyilere maruz kalıyoruz bolca Gerçek olmayan iyiler genelde de simülasyonlar ya da gerçeküstü karakterler. Açık radyoda da sabahları bazen Ömer abi çok şikayet ediyor. Hep kötü okuyoruz işte bizim psikolojimiz bozuluyor diye. <gülüyor> çocuklarda da duyuyorum. Bayağı bir sabahleyin bu gazeteleri veya işte radyoda okunan gazeteleri işte televizyonda açık kalan haberleri dinleyen çocuklarda da yoğun bir baskı kaygı endişe oluşuyor ciddi. <gülüyor> anlamda hakikaten bununla ilgili... E, ...şakayla karışık... ...böyle trajik e, şeyler de var... ...gazeteleri açıyorsun... ...kötü haberler... ...üçüncü sayfa zaten birinci sayfaya taşındı... ...ya da komple... E, ...çok kötü gidiyor... Her yeri kaplamış durumda Televizyonda öyle sosyal medyada da öyle Hani açıyorsun herkes böyle nefret kusuyor Kediler falan hariç <gülüyor> Yemekler hariç çok böyle Güzel şeyler neredeyse yok gibi Akılda güçlü Bir şekilde kalan iyi şeyler Genelde de gerçeküstü Kahramanlara ait oluyor Gerçeküstü şeyler gerçek kahramanların Önüne geçebiliyor Çünkü onlar daha kuvvetliler Bir de evreni biraz yumuşatıp hafifletebiliyorlar Tekrar İtirar etme güçlerini de kullanıyorlar tabii. Dolayısıyla gerçeği alt edebiliyorlar. Gerçek üstü şeyler, simülasyonlar ve gerçek üstü karakterler e, hayata masum bir ifade de katabiliyorlar. Peki hiç mi e, iyi şeyler olmuyor? Gerçek ama iyi şeyler. Ee, üst bir bilinç, iyi, iyi bilinçler e, yok mu? E, bal gibi de var. <gülüyor> Belki de bu serinin adı bal gibi olabilir. Ya da e, hani doğru düzgün bir isim takalım. E, başka <gülüyor> dünya mümkün diyelim. Böyle bir seri yapacağız. E, böyle bir seri yapmak için de e, en güçlü e, tanıdığım kişilerden biri Pınar Öncel. Kendisi burada stüdyoda. Hoş geldin Pınar. Merhaba, hoş bulduk. Ee, ne zaman bir araya gelsem e, hep olmayan şeyleri değil de olan şeyleri söylüyorsun Pınar O çok güzel bir şey <gülüyor> Gerçekten de gerçek şeyler ve iyi şeyler ee, Pınar Öncel tasarım e, Endüstri tasarımından mezun ODTÜ. E, Kendisi sürdürülebilirlik konusunda liderlik Sürdürülebilirlikte liderlik konusunda da danışmanlık veriyor Sürdürülebilir yaşam ...derneğinin de hem üyesi... ...hem de film festivalini... ...organizatörlerinden, düzenleyenlerden... ...ne diyelim başlatanlardan... ...hakikaten elinize sağlık, tekrar hoş geldin diye. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Böyle uzun bir giriş yaptım ama. Süperdi ve ben bal gibiyi çok sevdim. Aslında bal gibi başka bir dünya mümkün diye birleştirebiliriz. <gülüyor> Kesinlikle, değil mi? <gülüyor> evet. Bal böyle bir tat da veriyor. <gülüyor> evet. Bu seçtiğiniz filmler de Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde daha önce konuşmalarımızdan biliyorum veya o işte hani bütün bir sene hazırlığınızdan böyle saptama yapan filmler değil de çözüm üreten filmler. Evet. insana gerçekten umut veren ve bal gibi de başka dünyanın mümkün olduğunu gösteren filmler. Evet. O, o filmlerden konumda. böyle bir tek tek alalım, hikayelerini anlatalım. Hı -hı. Üzerine konuşalım Evet Çünkü ben hani bunu böyle medyacılara Büyük medyacılara önerdiğimde Ya olur mu acaba hani Herkes şeye çok alışmış kötü haber vermeye Hı -hı. Kötünün altını çizmeye Ama çok iyi şeyler oluyor bir orantsızlık var Hı -hı. İyi şeyleri çok az duyuyoruz Üst bilinci Evet ee, az duymamızın nedeni medenleri arasında tabii ki hem e, bunların bir şekilde nedense e, gün yüzüne çıkma, çıkamayışı o medyada ana akımda yer alamayışı olabilir. Belki biraz daha e, dünyadaki sistem içinde bulunduğumuz yaşadığımız sistem nedeniyle sayılarının nispeten. Daha çok olabilecekken daha az olmasıyla da alakalandırılabilir. Ancak bunlar ne kadar görünür olursa o kadar çok insan ilham alır ve cesaretlenir diye düşünüyoruz. O yüzden de biz bu filmleri Türkçeleştirdikten sonra işte festivalde yayınlamakla yetinmeyip sürdürülebilir TV projesini geliştirdik. Ve yani inanın bu film yani örneğin bugün... Ee, ...üzerinde konuşacağımız film... ...benim bir, birkaç senedir... ...yani birkaç ke seyrettiğimi bilmiyorum... ...ilham almak için, moral kaynağı olması için... ...gerçekten örnek almak için... Ee, ...defalarca seyrettiğim bir film... ...ve bu filmlerin başkalarını da... ...rahatlıkla izleyebiliyor olmasından... ...büyük mutluluk duyuyoruz... ...yani... Çünkü bunu hani dağıtıp dağıtıp kopya dağıtamıyorduk yani bir şekilde ama herkesin izlemesi lazım hissiyatıyla. O yüzden çok e, uzun süreçlerden geçerek seçiyoruz bu filmleri de. Yani gerçekten dediğin gibi o çözüm içeriği olması, harika bir hikaye içinde barındırıyor olması ve bunu... ...kalpten bir şekilde izleyiciyle paylaşıyor olması... ...bu filmleri yapan insanlar da çok özel insanlar... ...sadece filmlerin içindeki konular... ...veya <gülüyor> belgeseldeki karakterler, kahramanlar değil... ...bence çekenler de gerçekten harika insanlar ve... Çok büyük bir zaman, emek evet. ve gönül var orada... Evet. ...dolayısıyla onlar da hakikaten takdire şayanlar... ...bir de son zamanlarda ben böyle hani... Ted Talk hı hı. izleyicilerinde bir düşüş görüyorum. <gülüyor> Onları bu tarafa <gülüyor> çekelim diyorum. <gülüyor> Hakikaten böyle küçük küçük izlenebilir. Hı hı. Bir de e, örnek çok rahatlıkla verilebilir şeyler oluyormuş işte e, evet. dedirten şeyler. O açıdan da herkesin Umuda ihtiyacı var Bu umuttan da öte gerçek bir şey hı hı. Hani, hani böyle halüsinasyon gibi Bir şey <gülüyor> değil yani Gerçek hani gerçeküstü bir şey değil simülasyon değil Gerçek üstü kahraman değil Baya gerçek işte yani Evet ee, Bugünkü filme mi geçelim Geçelim istersen ee, Sen bunu bana <gülüyor> aşıladın ee, Birkaç <gülüyor> seferdir bahsedince Ben de ya acaba neymiş diye Hakikaten oturdum izledim ve çok hoşuma gitti ee, sınırsız vizyon, hı hı. Ee, infinitive, infinite vision. vision. Ee, yönetmeni de e, Pavitra Krishnan Mehda. Evet. Üşü, bir daha söyleyeyim Pavitra Krishnan Mehda. Ee, 2004 e, yılında yapılmış ama hala geçerli hı hı. konusu itibarıyla da işte e, gelişen şeyler itibarıyla da e, bir doktorun hikayesi de denebilir. Evet. Ve onunla birlikte kurulan bir göz merkezinin de hikayesi aynı zamanda. Güney Hindistan'ın Güney Hindistan'da geçiyor. Şehrin adını bulayım. Maderay diye. Madurai, Doğru... Madurai evet. Evet. Değil mi? Ee, ve 11 yataklı bir göz kliniğiyle Başlıyor burası Ondan sonra o neler oluyor Neler <gülüyor> Ben <gülüyor> sözü sana bırakayım orada <gülüyor> Dr. V Nasıl bulduğumuzu bu filmi çok iyi hatırlamıyorum Çünkü e, Nispeten eski bir yapım biz genelde festivalde yeni yapımları tercih ediyoruz. Fakat bir şekilde hani bir yerlerden bulup izlediğimiz bir film de bu. Ve çok etkilenmiştik eski bir film olduğu için ve yönetmeni ne ulaşmak bir şekilde zor da olmuştu. Nihayet işte geçtiğimiz sene gösterdik ki amacımıza ulaştık. Dr. V ismini okuyamıyorum çünkü çok zor bir ismi var. Her seferinde başka bir şey okuyorum. <gülüyor> hem uzun hem değişik bir isim. Sen başarabilirsen Govindappa Venkataswamy. Evet, gayet süper. Türkçe okudum ama yani. <gülüyor> Dr. V diye kısaltıyorlar evet. bu zorluk nedeniyle. Bir göz doktoru, göz hekimi 2004 yılında belgesel çekilirken hayattaydı daha sonra vefat etmiş. Belgeseli yapan kişi de yeğeni sanırım büyük bir aileden geliyor doktor V kalabalık bir aileden. Bir göz hekimi aslında çok da küçük bir köyden fakir bir aileden geliyor büyürken. Bir olaydan çok etkilenmiş yani gencecik bir kadının hani gereksiz yere vefat etmesi doğum sırasında onu çok etkilemiş ve bunu kurtarabilmek bunu değiştirebilmek için neler yapabilirim diye kafaya takıp e, doktor olmayı çok büyük bir hayalken o günün koşullarında e, gerçekleştirmek üzere e, bayağı bir çabalar sonucunda nihayet bir kadın doğum doktoru olmak üzere yola çıkmışken bir romatizmal hastalık nedeniyle şek işte kemiklerindeki deformasyon, ellerini kullanamama vesaire bir şekilde onu olamay, olamayacağı ortaya çıkıyor ve göz hekimi oluyor. Onu da sen de konuştuğumuz gibi neden hani kadın doğum doktoru olamıyor, göz doktoru olabiliyor pek anlayabilmiş değiliz ama eee Dr. V, göz hekimi olarak e, devletin e, yani bir e, devletin resmi görevlerinde yani ne denir ona devlet memuru olarak e, uzun yıllar çalışıp 58 yaşında ee, ...emekli oluyor... Evet. Bu süre zarfında işte körlüğü önlemek amacıyla çok güzel çalışmalar yapıyorlar bütün Hindistan'da vesaire. Artık 58 yaşında emekli olduğunda büyük hayalini gerçekleştirmek üzere kolları sıvıyor. Ve küçük bir, yani çok kendi imkanlarını kullanarak küçük bir, küçücük bir hastane kuruyorlar. 11 Hatta yataklı. orada parantez açayım. Hastanenin birinci katını yaparken kendi evet. evlerini ipotek ediyorlar. Aynen, aynen. Altınlarını getirip veriyor <gülüyor> hani bunu yapın diye birinci kat çıkıyor ondan sonra biraz para edinince evet. ikinci, ikinci kat sonra diğer katlar. Bu arada da alt katlarda ameliyatlar vesaire devam ediyor. Doktor yola çıkarken e, gereksiz yere e, körlük önlenebilir körlüğü ön, e, önüne geçmek Hı hı. ...misyonuyla yola çıkıyor çünkü Hindistan'da özellikle e, filmdeki bilgilere göre çok büyük bir kör e, nüfusu var 12 nedense milyon. evet yani o bu filmin tarihi yani 2004 yılındaki rakamlara göre dünyada 45 milyon e, tespit edilmiş kör evet. e, var e, göz, görme engelli varken e, Hindistan'da 12 milyon kişi var ve bunun yüzde seksinin önlenebilir olduğunu özellikle katarakttan dolayı evet. olduğunu ve önlenebilir olduğunu bildiği için ve bunu bu bunun önüne geçilebiliyor olması, olabileceği ve olmaması durumu gerçekten Dr. V'yi çok rahatsız ediyor ve onu çok motive evet. ediyor. Bunu Böyle müthiş bir vizyonla yola çıkıyor. Yani ben kataraktı buradan silmek istiyorum Aynen. gibi Bir de ölümcül tutkuyu. bir hastalık da bu gelişmekte olan ülkeler için. Evet. Çünkü birisi kör olduğu zaman ne çalışabiliyor ne bir şey. Hatta bir söz varmış Hindistan'da diyorlar ya <gülüyor> e, ağzı var ama elleri yok. Evet evet olayısıyla iki iki buçuk sene sonra ya da üç sene sonra ölüyorlar zaten öyleymiş evet öyle bir e, e, istatistikleri var ortalama yani bakanı olmuyor çok fakirler vesaire Dr. V biraz maneviyat kuvvetli bir insan sürekli Gandhi, Gandhi'den bahsediyor zaten hastanenin girişinde Gandhi'yi görüyorsunuz vesaire bir de Sri Aurobindo bir yoga üstadını guru olarak kabul etmiş yüksek bir manevi motivasyonu olan bir insan yani gerçekten bir hizmet. Dünyaya hizmet etmek için gelmiş birisi gibi karma yogi deniyor hmm. yani illa bir manastıra gidip meditasyonla evet. bu maneviyatını işte tatmin etmek ya da ne denir ona aydınlanmaya ulaşmak değil gerçekten günlük hayatın içerisinde de bu kendince ibadet olan bir şey yapıyor aslında. Hatta bir sloganları var az al çok ver evet, gibi tam evet. böyle olmayabilir ama. Aynen ve bu, bu hissiyatını hissiyatını koruyarak ve bundan motivasyon alarak gerçekten inanılmaz işler başarıyor. Bir kere çok iyi bir doktormuş yani o elleriyle bir, çok iyi ameliyat yapan bir doktor vesaire. Bu körlüğü önlemek amacıyla yola çıkıyor. Bütün ailesini kalabalıkta bir hale kardeşleri yeğenleri hepsini göz doktoru yapıyor. Yendenin kocaları göz doktoru oluyor, kocaların kız kardeşleri göz doktor, onların kocaları göz doktor. <gülüyor> öyle bir durum var böyle büyük bir aile olarak herkes böyle acayip idealist inanılır gibi değil gerçekten ve bu hayalin peşinde yani ortak bir vizyonun peşinde biz bunu her zaman vurguluyoruz sürdürülebilir bir yaşam için gerekli olan ilk aslında şart ortak bir vizyona ortak bir hayale sahip olmak bu insanlar ortak bir hayal içerisinde çalışıyorlar ve nasıl bir şey başarıyorlar başarıyorlar. ...Hindistan'da körlüğü önlemek çok büyük bir ülke, çok fakir bir ülke... ...yola çıkarken aslında tamamen ücretsiz bir hastane olması şeyiyle ile yola çıkıyor... ...bunu tam bir takım fonlar buluyor vesaire tam başaramayacağını... ...en sonunda şöyle bir sistem oturtuyorlar... ...hastaneye giden kişi kendisi seçiyor para verebiliyor mu veremiyor mu... Diye eğer fakirse para veremiyorsa parasız aynı hizmeti aynı kalitede hizmeti alıyor ameliyatı olması gere gerekiyorsa oluyor vesaire para veren bir kişi ise sistem o kadar güzel kurgulanmış ki aslında bir sistem hizmet tasarımı e, hizmet sistem tasarımı gerçekleştirilmiş burada doktorlar çok verimli çalışıyorlar dolayısıyla daha çok hastayı e, muayene edip ameliyat edebiliyorlar ve böylece para veren bir kişi aslında para ver, veremeyen iki kişiyi de finanse etmiş oluyor kendi içerisinde ve bu modelle sadece e, yoksullara da muayene edip ameliyat etmek gibi ki bunun da altı çok derin nereye gidiyor çünkü o yoksullara nasıl ulaşacaksınız? Göz tarımaları yapmak için köylere gidiyorlar orada işte herkesi gözlerini tarıyorlar. Oradan tespit edilen kişiler otobüslere dolduruyorlar. işte en yakındaki hastaneye götürüyorlar. Orada bedava yani orada yiyip içiriyorlar bir de. Tabi kaldırıyorlar. Evet Tabii. tedavi edip sonra geri köyüne bırakıyor. Çünkü en büyük bu insanların engellerinin bunlar olduğunu görüyorlar. Hastaneye nasıl gideceğim? İşte yalnız gidemem yanımda kimse gelemez işte param yok işte oraya nasıl ulaşacağım yani bunları, bunları bunların barier olduğunu ne ne gördüğünde bunların Aynen. hepsini ücretsiz olarak çözüyorlar aynı zamanda yatırım da yapıyorlar yani bu modelle parada kazanıp işte gerekli lensleri de üretebiliyorlar çünkü lensler çok pahalı yurt dışında üretiliyor Katarak ameliyatlarında kullandıkları bir Amerikalı girişimcinin desteğiyle bir laboratuvar kuruyorlar ondan sonra da kendi evet. lenslerini yani 200 dolar yerine 5 dolara üretebiliyorlar daha sonra ithalatına da başlıyorlar 80 küsür ülkeye de ihracata evet. başlıyorlar Aa, ihracat pardon evet Değil mi evet. Ee, devam edeceğiz bir müzik arası Tabii. verelim mi? Ee, müziğin adı Valla müzik. Ee, daha sonra yine Dr. V ile devam edeceğiz. on the RIP Show. is moving it, opening. In the rega, this is the moment of bloom One more child when you look from the side Everything looks so small Shwaya Shanty, fell in love with Shanti This life is like a mixing bowl ball, ball, ball. I'm the Rikshah, wala I'm the Chaya, wala I'm the Baba, wala I'm the music, wala I'm the Rikshah, wala I'm the Chaya Merhaba Tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Pınar Önceli birlikteyiz. Kendisi Sürdürülebilir Yaşam için Tasarım Derneği'nin kurucu üyesi. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni her sene büyük bir emekle, çabayla düzenliyor. Biz de bu gösterilen filmlerden örnekler verelim demiştik ki bal gibi başka bir dünya mümkününü anlatabilelim diye. Dr. V örneğinden gidiyorduk Güney Hindistan'da başlayan 11 yatakla başlayan bir göz merkezi hastanesi diyeyim. Ve kuruluşu da sistemi de çok örnek olan bir iler. Evet, inovatif yer. gerçekten çok inovatif şu anda dünyanın en büyük göz hastanesi zinciri. Çok inanılmaz sayılarda hani yıllık rakamlara bakıldığında ameliyat gerçekleştiriyorlar. Normal bir doktorun mesela Amerikalı bir doktor yılda işte 150-200 ameliyat yapıyorsa buradaki bir doktor yılda 2000 ameliyat yapabiliyor. Bu nasıl mümkün oluyor? Yani doktorların canını mı çıkarıyorlar? Hayır. Dr. V'nin ilginç bir tespiti var. Deli gibi kafaya takmış bütün bu işleri kurgulamadan sistemi tasarlamadan önce. işte köşe başındaki hamburgerciler bu işi nasıl yapıyorsa ben de öyle yapacağım diye ve herkes etrafta anlayamıyormuş yani ne demek istediğini en sonunda tabii ki şöyle bir sistem kurmuş yani doktorlar yere vakit kaybetmiyor orada ameliyatını yaparken o doktora yardımcı olacak e, e, şeye kapasiteye sahip sağlık ekip ekibi. sağlık ekibi diğer hastayı hazırlıyor ameliyatı. ve doktor bir ameliyatı bitirdikten sonra diğerini yapıyor ve bu şekilde çok hızlı bir şekilde evet Civardaki köylerden kızları getiriyorlar. Evet, Sağlık o da çok güzel. personeli yapıyorlar onları. Yüz kadar her ay bir kız geliyor galiba. Evet. Ya da yıl mıydı bilmiyorum ama onları da eğitiyorlar. eğitiyorlar. Hem hijyen konusunda hem asistanlık konusunda. Çok ciddi bir sosyal iş modeli aslında ve bütün dünyada da sosyal e, girişimciliğe sürekli örnek gösteriliyor. Arabin Dünya, Arabin Hastanesi bütün dünyaya örnek gösteriliyor. Şu anda Hindistan'ın her yerine yayılmış durumda ve... E, Gerçekten de inceleniyor bu model yani bize de gösteriyor ki gerçekten başka bir iş mümkün başarı elde etmek de mümkün herkese sosyal fayda sağlayacak hem de çok yüksek değerlerle bir, bir takım işler yapmak ve fayda sağlamak mümkün işi geliştirmek bu şekilde mümkün yani. Bizim. Mümkün. Evet. Hatta bu hamburger yöntemine herkes çok gülüyordu. Bir arada Michigan Üniversitesi'ne gidiyor. Böyle 44 bin metrekare falan. Acayip bir göz merkezi. Oradan işte danışmanlarla konuşuyor. Danışmanlık almak istiyor. Onunla konuşanlar işte onlara şey anlatıyor. Ben de böyle bir şey kurmak istiyorum falan. Onlar da... Hmm, hani 11 yataklı bir hastaneden böyle bir yere gete, tabi hani nasıl olacak falan diye çok da inanmıyorlar ama dinliyorlar da hmm. yardımcı da oluyorlar. Fakat görüyorlar ki 18 içinde adam çatır çatır evet. yapıyor bunları. Evet. Harvard'da ders veriyor işte aldığı ödüllerin Sayısız. sayısı yok. Aynen. Bayağı sadece şey konusunda da ona ders verdirmiyorlar böyle tıbbi ya da fiziksel bir şeyler maneviyat konusunda evet. da çünkü insanın mükemmel hale getirilebileceğine Hı -hı. inanıyor ve kendisi de onun çok iyi bir örneği. Evet çok doğru e, filmi anlatmış gibi olduk burada ama inanın film, filmin böyle çok teknik detaylarını vermiş olduk aslında çünkü film gerçekten kalbe hitap eden bir film yani bunlar bu bilgiler insanın hani durup dururken şaşırtabilir ama gözlerini yaşartmaz e, filmde bunların nasıl gerçekleştiğini izlediğinizde kalbinize dokunuyor gerçekten böyle bir şey mümkün olduğunu ve ne kadar güzel bir şekilde mümkün olduğunu görmek iyi geliyor <gülüyor> Bu başta söylemiştin Savitri kitabından çok etkileniyor Baya böyle bilincimizin ötesinde bilen bir güç var diyor hı hı. Yani düşünce bilmeyebilir, insan bilmeyebilir ama bir takım seziler var ve bunlar sezilebilir şeyler Dolayısıyla yaptığı şeyleri de o maneviyatla evet. veya üst bilinçle, üst enerjiyle çok birleştiriyor o manevi bilinci geliştirdiğimiz zamanda kendimizi bununla tanımlarız diyor. Bunlar zaten hani o kitaptan hep alıntılar. Kendimizi de iyileştirmiş oluruz diyor. Bir de tabii estetik boyutu da var işin. Hani o güzellik de öyle bir şey ki onu ruh istiyor diyor. Evet o da çok güzel gerçekten güzel bir vurgu. Bu Sri Aurobindo ve Mother dedikleri yani guru olarak takip ettiği diyelim aslında bilmiyorum tam olarak... Ama... Ama gerçekten hani kendi maneviyatıyla ilgili takip ettiği bir lider olarak düşünürsek Aurobindo'nun. Onunla ilgili bir kısacık bilgi vereyim. Bu Hindistan'da bir ekoköy vardır Auroville diye. Bilenler bile çok da meşhurdur büyük de bir e, yerleşim. Onun aslında kurucuları oluyor bu Aurobindo. Aurobindo doğrudan değil sanırım onun öğrencisi olan anne diye tabir edilen artık ismini bilmiyorum ama. The mother, The mother diyorlar evet onun da çok ilginç kendi ailesinin kökenleri yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'a veya Türkiye'de yede de dayanıyor kısmen kökenini etnik kökenini hatırlamıyorum ancak oradaki Eko köyünde kurucusu oluyorlar aynı zamanda. Güzel bir örnekle başlamış olduk. Bundan sonraki seride de diğer filmlerle, diğer işte bal gibi başka bir dünya mümkünü gösteren örneklerle devam ederiz. Çok teşekkürler geldiğin için, katkıların için, paylaşımın için. Ben ben çok teşekkür ederim bütün arkadaşlarım adına, hem Festival ekibi, hem Sürdürülebilir Yaşam TV ekibi adına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fikir her şeyden önce böyle bir seri yapmak çok hoşumuza gitti tabii. Bir de e, istersen e, siteyi de tekrar edelim ve katkıda bulun katkıda bulunmak isteyenler de olabilir, izlemek isteyenler de olabilir. Tabii Sürdürülebilir Yaşam Adresinden Biz her hafta bir film en azından eklemeye çalışıyoruz. Geçmiş festivallerden, belgesellerden. Ee, ücretsiz olarak çok büyük bir çoğunluğu izlenebiliyor. Web sitesine üye ol, olup, yorumlar yapıp, filmleri izleyip, gösterim organize etmek isteye, isteyebilirsiniz. Ee, üye sayımızın artması, filmlerin daha çok izlenmesi bizi çok mutlu ediyor. Peki. E, kumandada da Barış'a teşekkürler. Bir sonraki e, programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evrenin suyuna giden tasarım Eko Tasarım Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilır